Şübhesiz benden sonra ümmetimden Kur'an'ı okuyan bir kavim olur. O okudukları Kur'an'ın feyzi gırtlaklarından kalplerine geçmeyecektir. Atışta ok yayından ayrıldığı gibi onlar da dinlerinden çıkacaklar. Ona dönmezler. İşte onlar yaratılmışların ve ahlaksızların en şerlileridir. Onların alametleri de usturayla tıraş olmalarıdır. Bu hadisi şerifle sakalını tıraş eden ehli ilim tenkit olunmaktadır. Yani bunlardan birçoğu itikat, amel ve ahlakta doğru amel etmezler demektir. Dostlaşmanın şartları, faydeleri ve zararları. Dostluğun, kardeşliğin şartları 4'tür. 1. Dost olunacak kimsenin zeki olması, yağcı olmamasıdır. Zira Aklı noksan bir dost, düşmanı sana musallat ettirir. Nifak hastalığına yakalanmış, yağcı ise sırrını ifşa eder. 2- Dost edineceğin kimse, günahları terk edenlerden olsun. Çünkü günahları terk edemeyen, dünyada dert, ahirette vebaldir. Kişi sevdiği kimseyledir. Günahları terk etmeyen arkadaş, günahını sana bulaştırır. 3- Zeki ve doğru olmalıdır. Sözünde doğru olmayanın sözü kınama, ahmağın sohbeti ise meymenetsizliktir.